Şuradan görülmüş, buradan görülmemiş. Türkiye Cumhuriyeti kurulardan beri, beri hiçbir e, ba, e, resmi tatil olarak kabul ettikleri Ramazan ve Kurban bayramları Hilal'a göre farklı bir günde oldu diye e, devlet tatilini değiştirmemiştir. Yani daha önceden tespit ettiği gün tatil yapılacaktır. E, onun Hilal'dı, bayramdı meselesi yok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 Hilal'ın ortasında bir yıldız görmedim. Yanına bile yaklaşan yıldızı görmedim. Yani ortasında değil de biraz ortasına yakın, biraz hilal'ın ucunda, biraz kenarında, tepesinde hiç öyle bir yıldız görmedim. Yani evet göğe ne kadar bakmışızdır, Ay'a bakmışızdır da Ay'ın yanında hiç bir öyle yıldız gören var mı? Evet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 kocaman manşet atmıştı. Başörtülere ayrımcılık. Anıt Kabir ziyaretine katılmak isteyen başörtülü kadını almadılar. Nasıl olur böyle? İnsan hakları, hayvan hakları filan. Hani demiş ya papazın biri kiliseye giren bir kuşa bir kuş demiş. Müslüman desem diyemem kilisede ne işin var.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 anıt kabir veya törenler yemin etmez. Marşlarda bildiğiniz ayetleri tekrar edersiniz. La ilahe illallah dersiniz. Herkes bağırıyor zaten. Sizin ağzınız oynuyorsa siz de bağırıyor zannederler. Yani üçüncü bir problem vardır. Onu bir Müslüman yapamaz zaten. PKK'ya karşı veya bilmem kime karşı savaş yaparlarsa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 Ondan bahsediyorum. Yani Arapça öğrenilse ne olur okullarda? Osmanlıca'yı da geçtik aydın. Yani Suriye'deki Arapça eğitim tevhid üzere mi? Beşar Esed'in okullarında öğrettiği Arapçasıyla yapılan eğitim İslam eğitimi mi? Yani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 neredeyse İslam Devleti'ymiş. Şu kadar tavuti zihniyetteki yönetimler. Evet. Yapılan arkadaşlar, yeni Osmanlıcılıktır. Kültürüyle, medeniyetiyle, harıl harıl senelerdir görüyorsunuzdur, türbeler, tekkeler, mescitler restore ediliyor.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 para getiren mesleklere çok rağbeti vardır. Doktor olsun, mühendis olsun. E olunca ne olacak? E, ekonomisi iyi olsun. Allah Resulü böyle bir şeyi öne çıkartmadı. Ümmetine böyle bir tavsiyelerde bulunmadı. Hele tağuti bir zihniyeti ekonomiden dolayı tasvip eden bir çizgiye Müslümanın gelmesini herhalde peygamber hayal bile edemezdi.